Hı. Hocam üzerinde Allah yazılı kolye, yüzük ile diyor, tuvalete girilebilir mi? Bunu aileler diyorlar ki doğru değildir. Yani e, ister kolye olsun, bazı şahıslar yüzük kaşına Allah lafzı veya Muhammed Resulullah diye şey yapıyorlar. ve selam biliyorsunuz e, gümüşten bir yüzük yaptırmıştı ve üzerinde Muhammedur Resulullah diye yazdırmıştı. Bu da ne için? ve selam Resul olarak gönderildikten sonra bazı bazı büyüklere mektup gönderiyordu. Oradaki büyükler dedi ki ya Resulullah bunların örf adetlerine göre mühürsüz gelen mektube hiç değer vermezler onu atarlar dedi. Çöpe veya da ateşe atarlar. İşte onu söyleyince ve Vesselam o zaman ne yaptı? Gümüş, gümüşten bir ilk önce altından sonra altın yasaklandı sonra gümüşten ve onun üzerinde Muhammedur Resulullah yazdırdı ve o Muhammedur Resul'ün bir mektup yazacağı zaman o e, yüzüğü ne yapıyor? mühür olarak kullanıyordu. Ali Satt ve selam tuvalete gireceği zaman mühürü elinden çıkarıyordu. Hiçbir zaman Ali Satt ve selam o mühür ile tuvalete girmiş değil. Bazıları diyorlar ki Ali Sat ve selam onun için bazı tarikat ehli dikkat ediyorsanız yüzüklerin kaşlarını avuçlarını içine getiriyorlar. Türkiye'de hiç gördünüz mü? Karşılaştınız mı? Bazı tarikat ehli kardeşlerimiz yüzük takıyor ama kaşını aşağıya doğru yani avuca doğru. Ona diyorlar ki Aleyhisselatü Vesselam tuvalete gittiği zaman yüzüğün kaşığını avucuna olarak kapatıyordu ve bu şekilde tuvalete gidiyor. Peki nasıl temizlenecek bu şekilde tutarsa? Tamam mı? Ve biliyorsunuz ve Vesselam bazen sol sağ parmak bu serçe parmağında ve serçe parmağına yakın parmağı. Bir rivayete göre de sol elin serçe parmağı ve yok da serçe parmağı yakın olan parmağı. Ve Hasan ve Hüseyin radıyallahu anh'ın yani buna takıyorlardı O zaman eğer diyelim ki sol serçe parmağını taktıysa tuvaletini nasıl temizleyecek? Yani nasıl kendini temizleyecek? Ve bunu yaparsa suyu nasıl kullanacak? Yani bunların hiçbirisinin aslı yok. Aleyhisselatü vesselam, tuvalete girdiği zaman yüzüğü elinden çıkarıyordu ve bu şekilde tuvalete gidiyordu. O zaman üzerinde ayetler Allah lafzı Muhammedun Resulullah tamam mı gibi sözler e, bilezikler ve yahutta kolyeler veyahut da yüzükler üzerine koyup da tuvalete gitmek caiz değildir. Ancak para meselesi biliyorsunuz bazı ülkelerde özellikle Söyüde Arabistan'da bazı paralar üzerinde La İlahe illallah yazıyor. Bir riyaların üzerinde değil mi? Burada alimler burada fetva verdiler. Diyorlar ki çünkü para dışarıda bırakılmayacağından dolayı bu velil emr bu meseleyi bu sorumlu yüklenir. Yani biz mesajımızda para olduğu zaman bu paranın üzerinde La ilahe İllallah yazıyor. O burada tuayete girdiğimiz zaman o zaman biz burada sorumlu değiliz. Çünkü paralar dışarı konmaz. Bazı alimler de diyorlar ki eğer bazı ayetler ve yahutta bu gibi şeyler Anne. yanında olduğu zaman diyor Anne. cebine koyduğu zaman diyor eğer necasete necaset bulaşmayacaksa diyorlar ki cepte korunur bir şekilde olduğundan dolayı bazı alimler cevaz veriyor ama doğrusu doğrusu caiz değildir diyen alimler daha çoğunlukta Allahu alem yani en doğrusu da budur en doğrusu ayetlerle Kur'an-ı Kerim ile ee, bu gibi şeylerle tuayete girmemektir. Allah Alem.